Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Açık Radyo 95.0'dayız. Kamusta güreşiyoruz. Yeni yılın ilk programı. Herkese iyi yıllar. Herkes i̇yi yıllar. Herkesin mutlu mutlu, güzellikle dolu bir yıl yılı olur umuduyla, ümidiyle. Evet. Değil mi efendim? Ben bu yeni yıl dönemi, Aralık sonu Ocak başı bir ümit patlaması oluyor bende. Sonrasında yani birkaç gün sürüyor sonrasında. <gülüyor> Duruma göre değişiyor ama. Yaşanmamın o vaylallığı olarak değil mi? Bu tatlı ümitle devam etsin yani. Güzel Bence günler olsun. Güzel günler, umutlu günler. Bizimle birlikte olsun. Sevgili dinleyenlerimizle birlikte olsun efendim. Ee, istersen sosyal medya hesaplarını bir hatırlatayım. Kamusluğa İstiyorum. Güreş gmail adresimiz var. Hatta bir seyircimiz e, bana dair bir şikayette bulunmuş. Sanırım Soykan Bey ismi. Ancak bana bir maili gelmemiş. E, buradan dinliyorsa bizi e, mail adresimizi tekrar e, e, kontrol sahibiz. etsin. Evet. E, Kamusla güreş gmail.com adresimiz. Yani Türkçe karakterlerle tabii. Ü ve şey olmayacak evet. falan filan. Evet. Instagram adresimiz var. Aynı isimli. E, Twitter adresimiz var. Böyle tabii yaz yazıp yazıp yazıp yazıp ulaşamıyorum demiş. Yazıp Yazıp kısmı çok hoşuma gitti ben. <gülüyor> Biz efendim böyle yazıp yazıp ulaşamadığınız insanlardan değiliz en azından bir kelam ediliriz gibime geliyor. Aynı zamanda tüm podcast kanallarında Allah şükür. varız. Yeni yılda bekleriz. Allah'la podcast'i de nasıl birleştirdin Kerem? Ya işte tümünde varız canım yani. <gülüyor> Şükür. Evet, <gülüyor> ben, aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımızı da her hafta en azından programımızı e, duyurmak saatini ya da konumuzu e, bildirmek için kullanıyoruz. Takip ediniz, mutlu oluruz. E, efendim artık adla ilgili 10. programımız e, bugün. Evet. Ad İsim, lakap, soyadı, unvan, sam gibi sözcükler üzerinden giderek e, özellikle son birkaç programda e, dünyada e, ve tabii Türk kültüründe isim koyma ritüelleriyle ilgili e, konuşmaya başlamıştık. Devam ediyoruz. Evet aslında geçmiş programlarda bir takım e, notlar vardı e, söyleyemediğimiz. Onlardan devam edeceğim. Bak, bakamadığımız bir sözlük var etnoloji sözlüğü. Geçmiş programlarda bayağı yararlanmıştık. Sedat Reis örne, örneğin. Bilgesu yayınlarından çıkan. Orada ad başlığı altında notlar var. Onu sevgili dinleyenlere, sevgili dinleyenlerle paylaşmak istiyorum. Ad, kişiliği oluşturan özelliklerden biri olarak kabul edilen ad. Sadece sosyal bir kişiliği temsil etmez. Aynı zamanda majik Ve mistik bir e, kudret de ifade eder. Majik, efendim, e, büyü demek aynı zamanda kelime anlamı olarak. Hmm. E, onun için yeni doğan çocuğa... Majik, majik gibi. Majik gibi, evet. Majik demiş hmm. bir yazar. Onun için yeni doğan çocuğa gelişi güzel bir ad verilmez. E, verilen adın, çocuğun geleceğini, karakterini, toplum içindeki yerini ve başarısını etkileyecek, damgalayacak sembolik bir öz taşımasına dikkat edilir. Hmm. Öte yandan, adın... İnsanın varlığını ifade ettiğine inanıldığı için ölmüş kimselerin anılarını canlı tutmak, geride bıraktıklarının arasında yaşamalarını sağlamak amacıyla onların adları yeni doğan çocuklara verilirmiş. Ay Kerem beyefendiciğim tam burada bir kesebilir miyim konuşmanızı? Ne demek buyrunuz kesin tabii. Eskiden daha çok keserdi. Geçen sene olsaydı kestirmezdim ama 2022'de ya, böyle bir, ne bir şey. <gülüyor> Hiç böyle <demeyim>, bir şey olmuyor. <gülüyor> Buyurun. Efendim şöyle benim bazen bu radyo kanalıyla değişik bağlar kuruluyor. Tanımadığınız insanlarla da tanıdıklarınızı da sonra tekrar bulduğunuz olabiliyor. Benim Aktan Aşkın diye bir öğrencim, çok eski bir öğrencim, radyodaki programım kanalı ile bir şekilde aa Didem Hanım açık radyoda program yapıyormuş diyor, bana bir mail atıyor. Aslında bu konuya sonra daha derinlemesine gireceğim ama tam da Kerem'in bahsettiği şeyin tersi bir bilgiyi araya sokmak istedim. Pirahalar diye bir gruptan bahsetmiş bu Bana mailinde aktan kendisine selam sevgi oluyorum. Bu pirahlar antropolojik araştırmalar esnasında malumunuz böyle bir takım kabileler ile ilgili araştırmalar yapan, onların dili nasıl kullandıkları, görenekleriyle ilgili incelemeler yapan antropologların söylediklerine göre... İlginç bir şey, bugün ve şimdi onlar için çok önemli. Geçmişin bir önemi yok. O yüzden tam tersi, yani nenelerinin, büyük anne ve büyük babalarının adları genelde unutuluyormuş. Hmm. Hiç öyle onların adını koymak gibi bir gelenek yok. Mesela şöyle bir şey var, çocuk doğuyor, atıyorum işte yuvarlak yüzlü, tipi, gözü, kaşı bir şey ile... Gelenek olan şey şu, yaşayan bir kabile büyüğüne benzetiliyor. Onun da orasında ben vardı, onun ismi konuyor. Hı. Hiçbir akrabalık bağı olmasına gerek yok. Hı, Onlar düşmüş. da gelenek buymuş, kestim buyrunuz. Yok efendim, ne demek? Dur, sözüne devam edelim aynı başlıkta. Ad verme törenlerle kutlanıyor tabii. İlkerlerin çoğunda erginleme töreni sonucu topluma alınan yetişkin bir kimseye yeni ad verilemiş efendim. E, bu yeni ad ile yeni bir insanın meydana geldiğine inanılırmış aynı zamanda. Hmm. Bir aile içerisinde arka arkaya ölenler olursa kurban isteyen cin ve ruhları yanıtmak için geride kalanların adları değiştirilirmiş. Mesela Afrika ülkelerinden e, Sierra Leone'de e, görülürmüş bu e, alışkanlık bu ritüel. Hmm. Ad insanın bir parçasını oluşturduğuna göre ad üstüne yapılacak büyünün o adı taşıyanı etkileyeceğine inanılır. İlkel düşünceye göre birinin adını bilen o kimseye büyüsel etki yapabilmek gücünü elde etmiş sayılır. Onun için ilkellerin çoğu tanımadıkları kimselere adlarını söylemekten kaçınırlar efendim. Aa, evet, bu sanki Lewis <gülüyor> evet. Trauss'un bazı... açıklamalarından hatırlardım. Evet, bu nokta geçmişti. Evet, yeniden bir tekrar oldu. Altını çiziyoruz bazı şeyleri. Doğru. Şey de öyle aslında galiba yani gene isim koymayla ilgili. Evet, bir, bir sürü öyle başlıklar buyur pardon, kestim canım. Devam et. Yok, estağfurullah benim Böyle muhabbet diyoruz evet. aynı zamanda. E, aslında bir sözlükten de faydalandık epey antropoloji sözlüğü. E, oradan da eğer Şu notlar var isim verme ritüelleriyle ilgili derleyip toparlayıcı bir bilgi olmuş. O anlamda onu da paylaşmak istedim işte Kudret Emiroğlu'nun antropoloji sözlüğünde. isim verme ritüelleriyle ilgili şunlardan bahsediyor yazar. Reaktionasyona inanan toplumlarda ölmüş atanın ruhunun doğan bebeğin bedenine girdiği belirne kadar çocuğa ad verilmezmiş. Efendim, nasıl belirleniyorsa artık hmm. böyle bir ayrıntı var. Bir de toparlayıcı bir bilgi olarak insan, grup, yer ve eşyanın adlandırılması 1960'lara kadar antropolojinin araştırma alanına girmemiştir diyor. Lewis Strauss'un toplumsal ve dinsel alanların keşifme noktası olarak özel adların sınıflandırma işlevleri üstünde durmasına kadar adların adlandırmanın karşılaştırmalı çalışmalar açısından önemli pek anlaşılmamıştır diyor. 60'lara kadar baktığı zaman bu konuda demek ki yeterli derecede araştırma yapılmamış. Derleyip toparlama kısmı şurası özel adların verilmesinde birkaç unsurdan bahsetmiş. Bunlardan bir tanesi doğumla ilgili adlar genellikle geçici ve özel niteliktedir. Amazonlarda ve Türkiye'de de görülen genellikle ebelerin verdiği göbek adı gibi bir örnek vermiş. işte doğumla ilgili değil de işte geçici isimdir göbek biliyorsun Hı -hı. Ee, Japonya'da yerli evet, Japonya'da yerli bir halk var Aynılar, Aynılar'da çocuklarına iki bu da ilginç bir ayrıntı hem de şey aslında olumsuzlamalı bir şey gibi evet, evet. Ee, ikinci olarak işte, ama sonra neyle koyuyorlar asıl ismini e işte onu tam bilmiyorum notta yazmıyor Onu da bir söz vereyim yine. Ben bu ara hep söz S veriyorum. Evet yani. Bu aynı olan. sonradan nasıl isim koyuyorlar? Bunları da bir kenara not alan dinleyicimiz varsa sonra gene <gülüyor> arayıp arayıp bize <gülüyor> ulaşamaz. Lan bu sene gerçekleştiriyoruz sözlerimizi. <gülüyor> evet. İkinci olarak işte kabile, cinsiyet, statü gibi toplumsal nitelikleri yansıtan adlardır demiş ve kutsallık sınırına girebilirler. Üçüncü olarak da değişken adlardır. İşte yaşam boyu kişinin yaşadığı Önemli olaylara göre değişiklik, gösterir, değişiklik gösterirler ve Türkiye'de yaygınlığı bilinen lakaplar bu sınıfa girer. Hmm. Evet, bu duruma göre değişebiliyor çünkü insanların... notlar bunlar var. Sen istersen devam et. Edeyim ve bir süre sonra da şarkıya yaklaştık ama ben de yarım kalmış bir şeyi devam ettirerek seninkine benzer bir şey yapmış olayım. Geçen programlarda biz ilk Nur Doğru'nun Türk kültüründe at koyma olgusu ve ilgili inanışlar başlığı altındaki 2020'de yazdığı yazıyı tezi bu Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü de felsefe ve din bilimleri ana bilim dalı için yazdığı yazıdan ilgi çekici bilgiler vermeye başlamıştım. E, yarım kalmıştı. Çok fazla şey var. Biraz devam etmek istiyorum. Şimdi e, İslam dininde e, mesela e, ad koyma konusunda e, bazı öneriler var deniyor. Yani bir, bir hadiste mesela Allah'ın en sevdiği ismin e, Abdullah e, ya da Abdurrahman e, olduğu gibi bir ifade geçtiği için bu isimlerin ...bu kadar çok kullanılmasının altında yatan sebebi burada görmüş oluyoruz mesela. E, keza kızlar için abide e, ismi. E, sonra e, evlatlarınızın isimlerini doğmadan önce koyun e, gibi bir hadis olduğundan bahsediliyor. E, tabii burada kız ya da oğlan olduğunu o zaman e, ultrason falan olmadığı için... ...nasıl bilip de koyuyorlar konusunda bende bir soru işareti doğdu ama... Böyle bir şey aslında şey bunun devamı şöyle neden çünkü kıyamet gününde bana neden at koymadınız dermiş eğer çocuk ölü doğarsa Alternatif olarak da, düşünüyor olabilirler yani işte hem kız hem erkek ismini hazırlarlar Kız olursa kısmet erkek olursa Ali koyalım falan gibi, gibi olabilir diye düşünüyorlar evet, Böyle bir şey yani bir takım Dinen çok olumlu olmayan, olumsuz sayılan bazı adlardan da mesela Hazreti Muhammed'in bahsettiği vurduğu bilgisi var burada. Mesela Asiye, Cemile gibi isimler ama konuyor. Yani hmm. bu da ilgi çekici geldi. Sonra eski Türkler'deki gene bilgilere geçiyoruz. O kültürde adlar nasıl seçiliyor? İşte böyle... doğayla ilgili isimler çok fazla günlük hayat içerisinde kullanılan maddeler, malzemeler savaş hayatlarının çok içinde savaş bunlara dair sözcükler çok fazla var. Şimdi eski Türklerde başka çocuğu mesela doğduğu günle ilgili bir hayvan gördü, bir ağacın altında doğdu, o sırada tam yeriydi. Bütün bunlar çok etkili. Hatta seninle de konuşmuştuk. Artık Çok da öyle olmuyor. Daha az herhalde gibi doğayla iç içelik azaldı bilgisi. Mesela şöyle ilginç bir örnek var. Mesela o gün obaya bir dilenci gelmişse çocuğa tilenci adı konuyor. Hmm, evet. Yani DT değişikliğiyle o dönem tilenci deniyor çünkü. Ee, yani mesela doğum sırasında ilk görülen şey aynaysa tuluy konuyor ismine. Tulu tuluhan Uğurlu var ya oradan hmm. Tulu ayna demek bu arada. Hmm, evet. Demiş ee, işte mesela gene obaya soylu bir kişi o günlerde geldi ya da gelecekse işte o kişi de demircilerden gelen birisi Temuçin adı konuyormuş gibi bilgiler var. Ee, parçayı girip aslında bu kadar eski Türklerden geleneklerden bahsediyorken yani şimdi böyle tam ters köşe bir parça ...söyleyeceğiz... Ee, ...yeni yılın ilk gününün... ...günlerinin neşesine denk düşsün... ...Pake'ten geliyor efendim... ...Adın Batsın Süpermen... ...Merhaba 95.0 Açık Radyo'da... ...Kamusla Güreş devam ediyor... ...eski Türklerde at koyma ritüellerinden... ...bahsediyorduk... ...İlk Nur, Do Nur Doğru'nun bir tezinden... ...çok güzel bilgiler... ...edindim... ...onları paylaşmaya devam ediyorum... Oğuz Kağan destanında bu çok da bilinen bir şeydir. Hemen hepimiz ortaokul lise sıralarında bu hikayeleri okumuşuzdur. Oğuz Kağan gökten ışıkla iner bir eşi. Bir tanesi de ağacın kovuğundan çıkar. Bu gökten ışıkla inen eşten olan çocukların ismi onunla çok bağıntı, bağıntılı bir biçimde gün, ay ve yıldızdır. Hmm. Ağaç kovuğunda görüp evlendiği hanımdan olan çocuklarının ismi de Gök. Dağ ve deniz. Hı. Gene doğa unsurları. Başka bir bilgi Uygurların yerleşik hayata geçtikleri zaman özellikle bilgi ve bilgeliği daha çok öne çıkaran isimler koydukları burada göçebe ve doğayla çok iç içe bir toplumdan yerleşik ve başka kültürün öğelerine ağır bastığı bir yaşantıya geçerken bunun adlara da yansıdığı ortaya çıkıyor. Hı. İşte örnekler? Evet, Kölbilge, Bilge Kağan. Kutlu, Kurttekin gibi isimler özellikle burada bilgeliğe ve bilgiye önem verilişinin de altını çizebiliriz. Bir yandan Uygurların ve Türklerin zamanında ne kadar Budist topluluklarla, Çinlilerle, uzak doğu toplumlarıyla iç içe yaşadıklarını coğrafi olarak düşündüğümüzde, Budist inanca dayalı bir takım isimler de görülüyor Uygurlar'da, Acita. Ratna, Tutung, Çisoya gibi isimler mesela bayağı bir Çin çağrışımlı değil mi? Hı hı. Ee, bir yandan da aydın kesim dışındaki ailelerde de Türk köken ve geleneklerine uygun adlar devam ediyor. Buğra gibi, Şunkar gibi, Böken, Arslan gibi isimler. sonuçta gene kültür ve inanç sistemlerinin nasıl isimlere yansıdığını görüyoruz. Sana aktarayım Kerem'cim. Çok fazla bilgi var çünkü burada. Vakit kalırsa ben devam ederim. Var hala elimde bir şeyler. İlim. Tamam Hidem'cim. Sen de kaynak hayli şey, zengin. Ben de isim gününden bahsedeyim. Hazır yeri gelmişken bir Wikipedia bilgisi bir yandan kaç internette araştırma yaptım. Bu isim günleri geleneksel olarak insan isimlerini yılın her bir gününe yayarak o adı koyanlarla birlikte kutlanmasıdır demiş. Genellikle Katolik ve Doğu Ortodoks ülkelerinde daha yaygın olması ile birlikte aslında işte İsveç'te, Norveç'te, Finlandiya'da da, Finlandiya'da da uygulanmaktadır. Örneğin İsveç'te bir ilginç bir örnek var. 28 Ocak'ta e, Karl e, bazen CRL şeklinde de yazılıyor. İsmi vardır. ve İsveçliler, e, Kral Karl Gustaf'ı ve adı olan herkesi e, bugün de kutlanmış isim günü olarak. Hmm. E, i̇nternetteki bilgilerde de bu isim günü kutlamasının e, daha çok Tevrat ve İncil'de adı geçen Aziz ve Azizelerle aynı ismi taşıyan kişilerin işte kiliseler tarafından belirlenen anma günlerinde isim günlerinin kutlanmasına kutlanmasından bahsediyor. E, i̇sim günleri kiliselere ve kültürlere göre farklı ritüellerle kutlanmasıyla birlikte ortodoks geleneğinde çocuklarına azizlerin isimlerini veren aileler o zatın azize olduğu günde çocukların isim günlerini kutlarlar. Hmm. O zat işte aziz, aziz e hangi günde e, aziz olduysa e, o günde genelde kutlama oluyor. Buna dair örnekler var. Mesela Katolik ve ortodoks ülkelerde daha yaygın olmakla birlikte İsveç, Norveç, Finlandiya dediğim gibi Almanya, Fransa, Estonya, Letonya, Litvanya... Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Ukrayna, Belarus, Bulgaristan ve Yunanistan'da pek çok Avrupa ülkesinde doğum günü gibi kutlanıyor bu isim günleri. Örnekler vermişler işte örneklerden bir tanesi ismi İsa olanlar için isim günü 25 Aralık'tır. Hı. İsmi işte İsa olanlar o 25 Aralık'ta isim günü aynı zamanda doğum günü haricinde. E, isim gününü de kutluyorlar. Böylece iki doğum günü kutluyorlar gibi düşünebilir miyiz? Bir doğdukları gün bir de eğer tabii inançlı bir aileyse ve çocuğumuz ismi ve işte ve sen Nikolas'tan e. dolayı bilmem hangi tarih. Tabii falan tabii gibi. işte bu onun dair örneklerinin içerisinde sen Nikolas var mesela işte 6 Aralık azizliğinin hani belli gün olduğu gün günleştiği gün belirdiği gün diye onunla birlikte Nikos. Niko, Nikolas gibi isimler isim günü olarak. Yani 2000 yıl evvelki bilgiler tam da hangi gün Aziz olduğu biliniyor bunların. Ha? Yani belki de bir tahmin var ama yani neticede o gün belirlenmiş ve isim günü olarak kullanmaya devam ediyorlar. Evet. Esen-Michel günü var mesela. işte 29 Eylül'de Michel'le birlikte işte çeşitli coğrafyalarda aynı ismin farklı kullanımları var. İşte Michael gibi, biz de Mikail gibi değil mi? Ha, evet. Michel gibi. Evet. Hepsinin günü... E 29 Belli. Eylül. Bazı ülkelerde sadece dini anlamda değil de milli sembol haline gelmiş kişilerin ad günleri de isim günü olarak işte kutlanıyor. Bunların doğduğu günler daha doğrusu. İşte Amerika'da ilk başkan olan George Washington 22 Şubat'ta doğduğu için. George ismini olan kişilerde hmm. isim günü olarak da bugünü kutluyorlar. Bugün de kutluyorlarmış isim günleri. O yeni dönemin azizi gibi. Evet, Yunanlılarda işte tarihi ve milli değer olarak Konstantinos ve Eleni gibi isimlerin isim günleri kutlanır. Mesela Türkiye'de de e, Surp Agop işte Elmeni Aziz e, ve sen Bartolomeus'un hani isim günleri var. Onlarla birlikte aynı isimli insanların da isim günleri bugünlerde kutlanıyor efendim. Evet. Bizim ilgili notlarım bunlar E Ben devam edeyim o zaman. Devam edeceğim. Benim. Sanki bir beş dakikamız var gibi. Bugün böyle bilgi yığını e, şeklinde oldu. Ben aynı kaynaktan e, İlk Nur Doğru'nun Türk kültüründe at koyma olgusu ve ilgili inanışlar başlıklı tezinden devam ediyorum. E, efendim e, aslında biraz da kronolojik olarak bahsediyordum. Eski Türkler falan dedim. İslam'a geçildiğinde bahsediyordum. Ne olduğundan bahsedelim. Bu Allah'ın ad ve sıfatlarının da çok kullanılmaya başladığını isim olarak görüyoruz. İşte Kerem, Latif, Melik, Aziz, Kudret gibi çeşitli peygamber adlarının yaygınlaştığını görüyoruz. Davut gibi, İsa gibi, Adem gibi, Muhammed gibi tabi. keza pay, peygamber akrabalarının işte Ayşe, Ali, Hasan, Hüseyin gibi bir takım manevi lider, liderlerin Ebu Bekir gibi, Ömer gibi e, ya da bazı manevi günler e, işte Arife günü, Arif ya da Arife erkek kadın ismi şeklinde işte Kurban, Cuma e, Mevlut, Mevlude, Recep e, Şaban gibi hmm. isimlerin hep bu e, manevi e, günlerle bağlantılı olduğunu da bir e, anımsatmak istedim e, ve tabi e, Fars kültürü de Arap kültürü gibi çok bizim Osmanlı kültürünün içerisinde ayrılmaz bir parça olduğu için özellikle şairane çağrışımları olan bir takım adlar da Farsça'dan geliyor. Daha da çok kızlarla ilgili. İşte Gülşen, Canan, Lale, Dilara, Gonca, Gülçin, Yasemin, Jale, Nesrin falan hep bunlar Farsça'dan gelen isimler. Hı hı. Bunun dışında... Cinsiyetsiz adlardan da bahsetmiş e, Dağlı. Biz, e, doğru pardon, e, sen de bahsediyordun ilk e, çağrışımlarla ilgili konuşurken. Hani Fikret, Yüksek, Yüksel, Ümit, e, İsmet, Deniz gibi bir takım isimler kıza da erkeğe de konuyor. Hı hı. Hiç şaşırtmıyor. Bir de bazen şaşırtanlar oluyor aslında yani. Aa erkek ismiydi niye olmuş falan gibi ama... Ee, bu senin demin bahsettiğin hikaye bende de var çocuk doğup da biraz e, kritik günleri geçtikten sonra at koymak, hemen isim koymamak birkaç gün beklemek ee, eğer e, kötü bir takım şeyler yaşamış bir aile büyüyse hani büyük babanın adını koyacakken onu koymayıp da bu sefer işte başka bir aile büyüyün ismini koymak gibi şeyler e, söz konusu Bir de isim konulan ya da konulmayan günler söz konusuymuş bazı geleneklerde. Mesela Bursa ve Samsun çevresinde Pazartesi ve Cuma günleri ad vermeyi tercih ediyorlarmış. Özellikle bazı bölgelerde. İşte Bafra'da Cumartesi ismini ad konmuyormuş mesela. Allah. Yani bu gene bu inancın tabii ağır bastığı yerler. Bütün Bafralılar böyle yapıyorlar gibi anlamamak lazım ama Sivas, Germenek, Eskişehir civarlarında çocuğa 40 günden sonra E, evet, alt konuyormuş kırkı şıkası, evet, evet kırkının çıkmasını bekliyorlar e, böyle e, bitiriyor muyuz? Evet. Bir daha da bilgim vardı <gülüyor> söylemek istiyorum <gülüyor> <gülüyor> ama maalesef süremiz bitti bittiyse Benim o zaman az bitti. taşıyacak herhalde biz bu ad verme işini bugün bitirelim artık Kerem'le diyorduk ama taşıversin efendim ne yapalım peki iyi haftalar dileyelim herkese evet. iyi yıllar tekrar Evet. Görüşmek dileğiyle. Güzel geçsin günleriniz. İyi bir hafta olsun önünüzde. İyi bir yıl olsun. Hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalın. Kamusla Güreş Zamanın, mekanın, insanın aynasında şekil değiştiren sözcüklerin macerası. Soundly your words and what are all ahead to take your heart away Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan